Elhamdülillahirnizhedanah lihazah ve ma kunnanih nehtediyel evlani hedanah Allah ve ma tevfiki wa'at samii illa billah ne kad jayet Rasulü Rabbina bil haq sallu ala Rasulina Muhammad Allahümme sallihan sallu ala tabibu kulubina Muhammad Allahümme sallihan sallu ala şefi'i zunubina Muhammad Allahümme sallihan euzubillahirnissamir ala alimi ربي اعوذ بك من مزات الشياطين واعوذ بك ربي من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم فهل عجيت من توليت من تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم صدق الله العظيم اللهم فاعنا ve dafaat ankum es Kıyamet kopuncaya kadar kıyamet alametleri devam eder. Bu alametlerden bir kısımlarını yaşıyoruz. O bahsi konuşuyoruz. Her Dersimizde ayet-kerimeler okuyoruz. Hadis-i şerifler okuyoruz. Bu kadar ayetlerin, hadislerin okunduğu bir mecliste feyizlere gark oluyoruz rahmetlere boğuluyoruz. Elhamdülillah içimize, dışımıza nur işliyor. Kur'an'ın nuru, hadis-i şeriflerin nuru efendim içimize efendim yerleşiyor. Böylece kendimizi de çevremizi de lüklerden belalardan musibetlerden kurtulmasına, kurtarma vesile oluyoruz böyle bir cemaatler nedir bunlar Efendim siperi sahika denen paratonel görevi gören Allah Teala Hazretleri belaya yağdırmak istediği zaman kendine bakıp da onlar yüzü sürürürmeini azabı ümmetin toptanından çeviren cemaatlerdensiniz inşallah Çünkü neden bu zamanda da ayet, hadis okuyan, dinleyen çok az kaldı. Meclisler ne uğurda kurulduğunu, kimlerin sevdasına toplanıldığını, ne fuzuli işler peşinde milletin canlının malını tükettiğini duyuyorsunuz. Görüyorsunuz. Değil mi efendim? Takımın, ma maçın peşine canlarını verdiler. Efendim, işte takım kazanmış da işte onun bayrağını alacakmış da adamla çatışmış ha bakın adamın cenazesi kalktı. Nedir dava? Ne, nedir? Şu takım bu takım. O kazansa sana ne veriyor? Bir şey yok. Kaybetse senden ne alıyorlar? Bir şey yok. Kazansan cennete mi sokuyorlar sizin takımı? Yok. Kaybedene cehennem? Yok şey yok. Ama milleti öyle Maçlara kitlemişler, oyunlara yönlendirmişler, dizilere yönlendirmişler. He? Durum bu. 35 milyon insan izliyormuş Köpekler Deresini. 35 milyon reytinge var. Ya i̇şte kuzular bilmem neresi işte. Uydurmuş bir şey. E ne var bunda? Ne kültür var, ne ilim var, dünyana ne yarar, ahiretine ne kar, bir şey yok. Peki, Allah bu milletten Celle Celaluhu memnun mudur değil midir, razı mıdır değil midir, Allah Teala bu millete ikbalde midir, ihrazda mıdır, bunlara yönelmiş midir, bunlardan yüz çevirmiş midir, nedir? okuyoruz ise alamet-i irazı la teala anil abdiştigaluhu bi malayani Resulullah sellem bir alamet koymuş bir işaret belirlemiş çok net tereddüde mahal bırakmayacak şekilde bir insan dünya ve ahiretine yarayan işte ise allah Teala ona yönelmiştir bir insan malayani dediğimiz kendisini ilgilendirmeyen kendisini ailesini, ana babasını, çoluk çocuğunu Milletini, toplumunu, Müslümanları, ümmetini alakadar etmeyen, ilgisini efendim icabet etmeyen, ne dünyaya yarayan, ne ahirete yarayan bir işteyse anla ki diyor Allah okulunun tarafına bakmıyor. Allah okuluna celle celalu yönelmiyor. Şimdi ne haldeyiz? Bak. Ayet okuyan kaç kişi dinliyor? Hadis okuyanı kaç kişi dinliyor? Alimlerin peşine kaç kişi gidiyor? İlim meclislerine kaç kişi çağırılsa geliyor? Elhamdülillah tabii bu yolunda müşterisi var. inkar etmeyelim. Allah bereketini artırsın. Ancak vaziyete bak. Stadlar doluyor, boşalıyor. Millet birbirine saldıracak. Onu oradan sok, bunu buradan çıkar. Bu bunu görmesin, bu bunu görmesin. Uçakları ayrı indir. O havaalanına bu için bu havaalanına... Dünyaya bir, bir şey kurmuşlar. Bir oyunu kurmuşlar. Efendim. Yahudi bir oyun kurmuş. Efendim. Kendinden başka hepsini oynatıyor. Kendinden başka hepsini oynatıyor. Hiçbir Yahudi takımı falan böyle bir kazanmış falan duydunuz mu? Adam diyor ki ben. Kim kazanırsa ben kazandım. Neden? Bir dolaba soktum sizi ki çıkabilirsiniz aşk olsun. Bir dolaba sokmuş ki Avrupası da ona uymuş, Amerika'sı da ona uymuş, İngiliz de ona uymuş, adamlar masanın başına oturmuş Bu milleti nasıl meşgul ederiz? Bu milleti nasıl uğraştırırız? Bu gençliğin aklını, fikrini, şuurunu nasıl Köreltiriz, körletiriz? Şu, şu, şu, şu Oyunlarla Yani Öyle bir şey ki Müslümanı, gavuru, hepsi aynı oyuna girmiş Arabı, Acem'i hepsi o oyun içinde. Görüyor musun? Bir tanesi diyemiyor ki yahu böyle fuzuli işlerle milleti niye meşgul edelim ya? Bunun yerine efendim fabrikalar açalım, sanayimizi geliştirelim, gençlerimize efendim iş açalım, şudur budur, yok. Trilyonlar, katır trilyonlar, bütçeler da harcanan bütçeyle binlerce insan evlenir binlerce insan efendim iş bulur, eş bulur, aş bulur ama çark çark dümen, düzen birilerinin elinde uzaktan kumandalı yani gündemi onlar belirliyorlar neticede bütün millet girdabın içinde kendisini buluyor işte şöyle birkaç ayet, hadis dinleyen aa ben neredeyim ne yapıyorum biraz aklı başına gelir gibi olurken zaten sohbet bitiyor o da dışarı çıkınca yine aa kaç kaçmış o da başlıyor ben de uydum sürüye <gülüyor> <gülüyor> la havle ve la kuvvete illa billah ne belaya düştük ya Rabbi alemin ne belaya düştük namaz kaçtı haberi yok abdest bozuldu haberi yok haram mıdır günah mıdır sorm sormak yok Öleceğim, gideceğim. Allah'ın huzurunda ne hesap vereceğim? Böyle bende şey yok. Kitlenmiş bir şeye. Milleti ne hale getirdiler ya? Cenazeleri çıkıyor, çıkacak hale geldiler. Cenazeleri. Bak 21 yaşında Hazreti Sultan Fatih değil mi? İstanbul'u fethediyor. Çağ açıyor. Çağ kapatıyor. He? Teknolojiye bak. Döktürdükleri Yöktürdüğü toplara bak, efendiyi mi o gemileri nereden kazınbaçan sırtından aşağı, o günkü teknolojiyle olacak iş mi ya? Neler üretiyor, neler düşünüyor, derdi ne? Derdi ne adamın? İmtisali cahidu fil olup olupdur niyetim, dini İslam'ın mücerret gayretidir gayretim. Allah yolunda cihad edin emrine imtisal. ...derdim gayretim diyor... ...Allah'ın dinine hizmet. Hz. Fatih'in... ...niyeti bu. 21 yaşında... ...şimdi adam 21 yaşında... ...evinin yolunu zor buluyor... ...yandaki bloğa giriyor ya... ...işte böyle... ...aptallaştırdılar... ...efendim insanların... ...şuurlarını aldılar... ...dikkatlerini dağıttılar... Kafalarını karıştırdılar. Milleti böyle barut gibi yaptılar. Kümelere, gruplara ayırdılar. Ondan sonra hocalar siz bölüyorsunuz. Neyi bölüyoruz? Sizden bir şey mi kaldı da biz bölelim? Zaten parçasını ayrı koydunuz. Neyi bölüyoruz biz? Partileri çıkarttınız. Millet küme küme oldu. He? Maçları çıkarttı, takımları millet küme küme oldu. Şuculuk buculuk çıkarttı. Hocalar ne diyor? İnlemel müneyi kıvmetim, bütün yananlar kardeştir Allah buyuruyor. Biz mi çıkardık bu oyunları? Biz mi çıkardık bu partileri? Biz mi çıkardık bu hizipleri? Biz mi çıkardık bu grupları? Biz mi çıkardık bu ırkçılığı? İslamın inne krumak müendel Allah katkım. Hanginiz daha takva etseniz Allah katında en kıymetliniz olur. La fazdul ya Rabbi na ve la acem in ale Rabbi. En nazik esnedenmişt insanlar tarak dişleri gibi eşit. Arabın aceme, acemin araba üstünlüğü. Yok. İnnem el fazlubittakva. Fazilet takva iledir. Kim Allah'tan daha çok korkuyor? Üstünlük onunladır diyor İslam. İslam bölüyor mu? İslam parçalıyor mu? İnsan millete düşmanlık aşılıyor mu? Haşa. Dostluk emrediyor. Sevgi emrediyor. Kardeşlik emrediyor. Akraba tealluka ziyareti emrediyor. İslam'dan güzel bir şey mi buldunuz da? Efendim. Onu başınıza koyduğunuzda İslam'ı kaldırıp attınız Ondan sonra şimdi ne olacak efendim bu toplumun durumu? Açık oturum yap. Adam demiş, hiç işin yoksa boşuna toplantı yap. Ne yapacağım? Madem bir iş yapmayacaksın top toplantı yap. Otur. Konuş konuş konuş konuş konuş konuş. 5 saat, 6 saat netice ceviz kabuğuda doldurmaz, fındık kabuğuda doldurmaz. Bir şey. Yok. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Bu millet niye kapkaççı oldu? Öbürü bu mu? Bu niye böyle oldu? Millet niye birbirini aramaz, sormaz ol? İnsanlar niye birbirine kötü bakıyor? Ektiniz biçiyorsunuz. Ektiniz biçiyorsunuz. Yetiştirdikleriniz meydanda. Biz mi okuttuk da bunları böyle oldular canım? Bizimi dinleyenler bu hale geldiler. Sizi dinleyenler bu hale geldiler. Faturayı da kesecek yeri buldular. Hocalar. Bizi hocalar geri bıraktı. Sanki aya çıkıyordu da bacağından asıldık. <gülüyor> Neyini geri bıraktık sen? Ve iddû lehum min kuvveti. Gücün yettiği kadar kuvvet hazırla diyor Kur'an. Geçen haftada geçti. Kuvvet hazırla, imkan hazırla. Amerikan füzesine muhtaç olma. Yahudinin tankına muhtaç olma. Hepsini kendin yap. Yerli malı olsun. Yerli malı olsun her şey. Dışarıya bağımlı kalma. Ondan sonra ne yapar? Her şeyini verir. Bir lastik değişmesi kalır. Vermiyorum lastiği der. Ambar ambargo ambara kor. Tavuğu ambara koydukları gibi. Ambargo ne demek? Ne yapıyor adam? Kıbrıs'a tam Kıbrıs çıkartması oluyordu. Ne oldu? He? Bir ambargo. Ne olacak? Efendim lastiğinizi vermiyoruz. E ne yapacağım şimdi? almışsın milyon dolarlık milyar dolarlık füzeyi, tankı neyse topu e bir civatası, bir balatasından muhtaçsın ona diyor ki bu, bunu veriyorum sana tamam ama bunun lastiğini ben üreteceğim ne demek o istediğim i̇şte zaman seni ambara koyacağım demek bu da diyor tamam neticede hocalar diyorlar ki Eğlenmeyi bırak, zevki, keyfi bırak, ha, ha iyi bırak İki günlük dünyadayız He, Ya dünyana yarayan, ya ahiretine yarayan Bir işte ol Bak milleti kalkındır, maddi ve manevi kalkınmayı sağla İslam sana bunu emrediyor Sen ne yapıyorsun? Efendim, kaç milyon işsiz, kaç milyon eşsiz, kaç milyon efendim hırsız, kaç milyon uğursuz, kaç milyon Yetiştirdin böyle tabi şimdi Ne olacak? E küme küme küme küme, kurup kurup kurup Cık. Millet ne yapacak? Bir kısmını zengin ettin Bir kısmını fakir ettin Efendim, kimine rant sağladın Öyle bir bankaları hortumlattın, onları hortumlattın adamlar Dünyayı kaptı getirdiler Öbürleri orada açlıktan inim inim ya tabii e tabi millet bu, düşmanlık getirir, nefret getirir ya Ne olacak? fakir fukaradan efendim, oturduğu evden vergi alıyormuşlar. Halbuki İslam'da oturduğun evden zekat var mı? He? Bir tane de yazdığın olsa var mı? Yok. Kullandığın arabadan var mı? Yok. Bunlar şimdi 6 ayda bir oturduğun evden peyanname, bilmem ne name, bilmem ne 50 Elli çeşit. Öbürü küllünü almış gitmiş. Gariban bir evi var Geçinme parasını bulamıyor Ona dayan Şaka. Ondan sonra millet Geçim derdine düşüyor Aklı başından uçuyor Akraba ilişkisi kesiliyor Eş dost ziyareti kalmıyor Yani bütün ipler kopuyor Bağlar kopuyor Neticede toplum böyle yozlaşıyor Yobazlaşıyor Bunlar bize yobaz diyor gerçi de Esas yobaz Bunlar e bir insan, ne din var, ne dünya var, ne ahiret var Ne olur bu adam? Niye yarar bu adam? Hayrunnaz <gülüyor> nas? En hayırlı insan insanlara faydası olandır Otur bu, bir saat iki saat zarfında insanlara faydalı olacak bir şey üret Bir hizmet yap Şarrunnaz <gülüyor> nas? En şerli insan insanlara zararlı olan insan İslam tespiti böyle yapmış Hayrı şerri böyle belirlemiş faydalı olduğun kadar Allah dinle makulsün. El halku kullum iyalullah. Bütün yaratıklar allah Teala'nın iyalih mesabesindedir. Yani nasıl ki sizin birinizin evi var, eşi var, çoluk çocuğu var. allah Teala eşten çocuktan münezzeh. Ama ne buyuruyor? Ben bu yarattıklarım diyor bana ne gibidir? Benim bu yarattıklarım sizin aileniz nasılsa size benim yarattıklarım da bana böyle. Allah'ın üvey kulu yok. Allah Teala'nın üvey kulu yok. Sen efendim nasıl diyebilirsin ki ben senden Allah'a daha yakarım. Ancak takva iledir. Öbür türlü sen diyebilirsin ben Allah'ın amcasının oğluyum tövbe yarabbi. He? Elif gelmiş Nasrettin Hoca'ya misafir E buyurun Misafir yiyecek eş e, Nasılsınız iyi misiniz kimsiniz nesiniz Dedi ben Allah'ın damadıyım tövbe ya. Ulan ne manyak adama Dedi Nasrettin Hoca Bir yemek verecekti ulan dedi buna yemek de verilmez Gitti bunu Buyur dedi camiye kitledi Kapıyı da kapattı Hadi bakalım sen orada görürsün Şimdi Kimin damadısın Allah belanı verince anlayacaksın e şimdi bir insan diyebilir, ben ben Allah'ın efendim, oğluyum. E dediler ve قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ اَبْنَاءُ ve وَحِبَّاءُهِ Yahudi ve Hristiyanlar ne diyor? Biz Allah'ın oğullarıyız ve dostlarıyız. Ayet Kur'an'da demiyorum, biz böyle bir şey demiyoruz, diyen bilmiyoruz diyorsalar ne dediklerinden haberleri yok demektir. ''Ulfelme yuadzibukum bizunubikum belentum beşerummen khalak'' Siz onun yarattıklarından bir beşersiniz. Yani için size günahlarının sebebiyle ceza veriyor. İkide bir belanızı veriyor. Şimdi allah Teala'nın Biz nasıl bir aile yönetiyoruz, onlara kol kanat geriyoruz, nasıl ki onların ihtiyaçlarını görüyoruz, faydalarını istiyoruz, zararlarını def etmeye çalışıyoruz allah Teala da buyuruyor ki bütün yarattıklarım benim öz kulumdur. Benim üvey kulum yok. Kimse ben şu ırktanım, ben bu millettenim, benim rengim beyaz, ben zenginim, benim sesim güzel diyerekten Allah'la bir irtibat kuramaz. Sadece iman ve takva irtibatı kurabilir. Onun için Mevla buyuruyor ki nasıl ki siz kendi çoluğunuza çocuğunuza, kendi iyalinize, Efrad ailenize faydalı olan bir insanı sever misiniz? He? ''Ve ehabbuhum illallah enfa'uhum li'yalihi'' Allah Teala kulları içinde en çok kimi seviyor? En çok hangi kulları seviyor? Yarattığı kullara en faydalı kimse onu seviyor. Nasıl ki siz ailenize faydası olanı seviyorsunuz. Çünkü Allah Teala bütün kullarına acıyor. Bütün kullarını esirgiyor, bütün kullarına merhamet buyuruyor. E şimdi faydalı olalım. Bak şu meclis, bütün insanlığa faydası olan bir meclis. Şurada okunan ayet, hadisler dünyaya yayılıyor. Ne insanlara faydalı oluyor, ne insanlara tevbe vesilesi oluyor, ne insanları kötülüklerden koruyor. Bu sohbetler, e bu meclisler dedimse paratonel vazifesi görüyor. Allah Teala kullarına azap etmek dediği zaman zikir ehline bakıyor, Kur'an ehline bakıyor ayet hadis okuyanlara dinleyenlere bakıyor onların hürmetine hepsini bağışlıyor ama siz de şimdi sakın çıkıp da efendim millete hava atmayın bizim hürmetimize yaşıyorsunuz da işte bizim de kıymetimizi bilmiyorsunuz falan böyle laflar müslümana yakışacak laflar değil Biz bizim hürmetimize millet yaşıyor demiyoruz Cemaatlar namaz kılanlar, zikredenler, oruç tutanlar rükû edenler, secde edenler biz demiyoruz Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rükû eden, secde eden kulları olmasa rudda, emzikteki bebeler olmasa yaylımdaki hayvanlar olmasa günahsızlarla sab. Allah başınıza yağmur yerine bela yağdıracak onların hürmetine Allah Teala belayı kaldırıyor Tabii ki 40 kişinin olduğu cemaatta mutlaka ne var? Bir tane kabul var. 100 kişinin olduğu cemaatta daha büyük makbuliyet, mahbubiyet garantisi var. E yüzleri, yüzlerce Müslümanın buluştuğu bir cemaatta mutlaka Allah'ın velilerinden, dostlarından, nazargahı olan kullarından, kalplerinden birileri var. Değil mi? Cemaatta. Ama o benim diye bir iddia yok. Hatta ne, nasıl bir iddia var? İşte Evliya Allah'tan bir zat dediği gibi Arafat vakfesinde Sordular efendi hazretleri Mevkif ehlinin durumunu nasıl görüyorsunuz? Kabul olundu mu bu sene haccımız, Arafatımız? Vakfemiz, duamız Buyurdu ki Ben olmasaydım kabul olacaktı da Bir tehlike ben olduğumdan dedi bu sene reddolabilirsiniz. Ha işte e, en büyük veli kim? İşte bu lafı diyebilen. Çünkü en aşağı bir adam bile bu lafı demez. Ama en büyük veli olduğu zaman kendini en alçağa koyar. Onun için benim hürmetim mahvoldunuz değil de benim hürmetime redd olabilirsiniz Allah muhafaza etsin der. Onun için herkes bu cemaatta birbirini nasıl görecek? Efendim bu Allah'ın dostudur, bu kardeşim Allah'ın iyi kuludur. Efendim ben efendim neyim? Eee günahkar bir kulum ben senin hürmetine bağışlanacağım birbirinin hürmetine bağışlanacağız. sen bana şefaat edeceksin. Bu şekilde beraber bir e, birliktelik olduğu zaman bu sohbetin gayesi hasıl olur inşallah. Allah birbirimize şefaatçi yapar. Allah birbirimize şahit yapar. Allah'ımızın huzurunda da biz camide buluşmuştuk. Biz Allah yolunda buluşmuştuk. Biz bu yolda toplaşmıştık diye birbirine şahitlik yaparız. İnnelli müminin şefa'a. Her müminin şefaat hakkı var. Her Müslüman'da Allah Teala ne vermiş bir şefaat hakkı vermiş. Hatta diyor ki hadis-i şerifte ne kadar günahkar olursa olsun imanı olan bir müslümanın nuru diyor keşfedilecek gösterilecek açılacak olsa gökler arası nura garkol. Ne kadar günahkar olursa olsun iman meselesi iman iman bir nurdur kafirlik ve şirk inkar bir zulmettir bir karanlıktır. Allah bizi o karanlıktan kurtardı elhamdülillah. Allah bütün kafirleri kurtarsın. Allah onları hidayet etsin. Allah onları da ıslah etsin. Değil mi benim? Biz bedduacı değiliz. Biz lanetçi değiliz. Ma bersele anem buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ben kimseye beddua etmek için gönderilmedim. İnsanlara azab olsa ne faydası var? İnsanlara lanet olsa ne faydası var? Onun için bu ara gittiğim yerlerde anlatıyorum bu meseleyi Evliya Allah'tan bir zat Irak'tan geçen ırmak dicle mi he tamam sonra Nil demeyin ha Nil Mısır'da coğrafya bilginizi bilmiyorum da efendim diclenin kenarında müritleriyle beraber oturmuş zikir ederlerken bir de bir kayık Çalgı, çengi, cümbüş, erkek kadın karışık Oynuyorlar dere'nin ortasında işte Gülüyorlar, zevkleniyorlar Tabii onlar da zikir için gelmişler dere'nin kenarına hani Şehirden uzaklaşmışlar da Bir tenhaya gidelim de Allah'ımızı şöyle Celle Celal'u tenhalarda zikredelim diye Bir cemaat yapmışlar Allah Allah bir de bunlar şimdi başladı Efendim gürültüye İnsanın huzurunu bozuyorlar Efendim, oluyor öyle şeyler değil mi? Gidiyorsun bir yere ya diyorsun şurada bir cemaat yaparız, bir çay içeriz, bir ibadet yaparız. Bir de bakıyorsun, tangur, tungur bir tane geldi. <gülüyor> Allah Allah! Ne yapacan? Dediler ki, efendi hazretleri ne var? Bir betuayı bastadılar, şunları derenin dibine geçir. Mübarek de açtı ellerini, bunlar da bekliyorlar tabii. Allahümme kemâ ferrehtehum fiddünya ferrihum fil ahire Ya Rabbi dedi. Dünyada nasıl bunları eğlendiriyorsun, sevindiriyorsun, güldürüyorsun? Ahirette de böyle eğlendir dedi. Cık, ulan bunlarda bir amin denecek duaya da benzemiyor. Ulan amin de sen serseri misin? Evliya dua yapıyorsunuz O tabi, bazı müritler bizim, bizim efendi de ne yapıyor acaba diyebilir. Ama müriddin usulünde seçene kadar iyi bir araştırma var. Araştırma neticesinde ehl-i sünnet üzere bulduğun bir zata da ne var? cenaze yıkayıcısının elindeki teslimiyeti gibi bir boyun eğme ve itaat kuralı var. Çünkü ona teslim et Allah Resulüne itaat. Çünkü zaten teslim olacağın zatı baştan seçerken Allah ve Resulüne itaat şartını gözeteceksin. Öyle olmayan bir adama zaten gidip bağlanırsan belayı buldun. Peşine uydun cehennemi boyladın. Öyle de çok var. Allah onları da hidayet etsin onları da ıslah etsin. Bilmişler, sapık sapık adamlara Evliya diye bağlanmışlar. Bu zamanda çok su bulanık, balık avlamak kolay. Şimdi dediler Amin Efendi Hazretleri de biz bir şey anlamadık. Hele sabredin anlarsınız. Biraz zaman geçti, çalgı sesleri o anda durdu. Derken o kayık tam buzatların olduğu kıyıya yanaştılar ve böylece. Efendim kadınlar, erkekler birbirinden ayrıldılar. Ellerindeki çavga aletlerinde de kırdılar. Hepsi birden o zatın huzuruna gelip tevbe edip ders aldılar. Dedi bak duamız nasıl kabul oldu. Şimdi bunlara beddua etseydik yerin dibine, denizin dibine geçirseydik. Onlara da karıyor bize de kar yok. Ama ne dedik? Ya Rabbi burada eğleniyorlar, orada da eğlendir. Peki ahirette eğlenmek için ne yapmak lazım? Dünyada tevbe etmek Salih işlemek lazım. E bu hallerinde yani biz demedik ki Ya Rabbi dünyada da göbek atsınlar, ahirette de göbek atsınlar. Biz ne dedik? Sebebini yarat. Orada da eğlenmek sebebi ne? Tevbe Allah'a yönelmek. E şimdi ne oldu? Hemen o anda kalplerine ilham geldi. Bir anda insan bakarsın ki bütün günahlara ikrah getirebilir ha. O, o ilham Allah'tan gelsin inşallah. Hepimize gelsin. O bir geldi mi Günahlara soğur, ibadetlere böyle kanı kaynar, canı kaynar. Doyamaz yani ibadete. Bak dedi iyi olmadı mı şimdi bu dua? Onun için arkadaşlar biz bu meclisleri kuruyoruz. Bunda insanlara dualar ediyoruz. Kafire bile duamız var. Allah imanan muvaffak etsin. Değil mi efendim? Günahkara duamız var, hastasına duamız var, askerine duamız var, polisine duamız var bu kadar askerimiz şehit oluyor bak her gün haberler çok üzüyor bizi değil mi bu kadar haber ediyoruz her gün mayına bastı pusuya düşürüldü subay er köy korucusu Allah rahmet etsin hepsine vatanı muhafaza için işte oralarda mücadele ediyorlar efendim görüyorsunuz yeniden ateşlendi bunlara dua diliyor neticede maddi ve manevi bereketler ve rahmetler ve feyizler bu cemaatler sayesinde efendim toplumumuza ulaşıyor elhamdülillah Allah mahrum bırakmasın Allah Teala eksikliğini vermesin Allah Teala kendi rızası uğrunda toplaşan cemaatlerden bizi ayırmasın Allah Teala engelleri kaldırsın yardımcıları artırsın amin amin amin denecek dua bu onun için yani hakikaten bir sohbetin önemi çok büyük Allah için bir ihtima dünyalara bedel Allah Teala uğrunda yapılan bir toplantı Kur'an ve sünnet sofrasına oturmak bu ziyafetten ruhları doyurmak trilyonlarla ulaşılacak bir devlet değil. Parayla, akılla, makamla, rütbeyle bulunacak bir nimet değil. Allah Teala bizi sevdi. Allah Teala bizi seçti. Allah Teala bizi buna münasip gördü. Allah Teala bize şükrümüzü ilham ettirsin. Allah Teala bizi şımartmasın. Allah Teala bizi Nefsimize güvendirmesin. Amin. Nefsimizden bildirmesin Allah Teala. Bütün nimetleri kendinden bildirsin. Amin. Nasıl şükredeceğiz? Yoksa biz insanları tenkit etmiyoruz işte. Millet dizi peşinde, millet maç peşinde, millet şunun peşinde, bunun peşinde diye biz milleti tenkit etmiyoruz. Ya Allah Teala'nın lütfundan bahsediyoruz, hidayetinden bahsediyoruz, inamından bahsediyoruz. Şu saatte şurada olmak herkese nasip olacak bir şey değil ya. ...değil işte sana bana nasip oluyorsa... ...bunun kıymetini bilmek... ...bunun şükrünü eda etmek neyle olur? ...mahrum olanlara acımakla olur? Gece kalkıp gözyaşı dökerek... ...Allah'ım onlara da nasip et diyerek olur. Davet araçlarını kullanarak... ...tebliğ vesilelerine başvurarak olur. Nasıl ulaşacağız? Nasıl iletişim sağlayacağız? Bu kopukluğu nasıl aşacağız? Vusletin irtibatı nasıl toplumumuzla... ...yeniden sağlayacağız? Değil mi? O zaman bakarsınız... Çok insanlar sizin sebebinizle hidayet bulur Onlar da size ahirette şefaatçi olur Bakarsın ki sen bir bozukluk yaptın Sen sonradan işi bozdun Allah'ın zorunda azabı hak ettiğin halde Allah Teala Bakar ki 5-10 tane 20 tane neyse onu iyi bilenler var Onun sebebiyle cennete girenler var Onun davet etmesiyle bu yola gelenler var Yine Allah Teala buyurur ki aramızda kalsın ama ''Sen cehenneme hak etmiştin de, ben bu kardeşlerinden utanıyorum sana azap etmeye şimdi.'' ''Vah görüyor musun iyi bildiğimiz adam ne bozuk çıktı derler.'' diye. Hadis var bunun hakkında, ben size kurgu yapmıyorum burada. Burası kurgu masası değil, uydurmuyorum. Hadis var bunun hakkında. ''Eksirû mine likhvâni fiddîn'' ''Din yolunda kardeşlerinizi artırın, insanlara vesile olun, insanları getirin, insanları çağırın, o senin sebebinle gelir.'' Yani ben nice bir cemaatler biliyorum. Eskiden onları getirenler şimdi yok. İşi çoğalmış, meşgalesi çıkmış. Allah hafıza kimi namazı da bırakmış. Böyle çok kötü haberler de alıyoruz. Allah ıslah sen. Ancak onların getirdikleri onu da geçmiş, beni de geçmiş. Böyle güzel insanlar yetişmiş. Onun için çoğaltın bu toplumu. Artırın bu kardeşliği. Mevla Hadis-i şerifinde Mevlamızı tarif ediyor. Fe inne rabbekum Hayyün kerif. Sizin öyle bir Rabbiniz var ki diyor. O sizin ilahınız diyor. Çok utangaçtır diyor. Allah Allah. Allah nedir? Haya sahibidir. Tabi bu hadis-i şerifle beyan edilmiş. Ancak bizim utandığımız manada utanır mı? Haşa o bize benzemez. Neyse ki şey onun misli yok biz utandığımız zaman terleriz, rengimiz değişir falan böyle mahcubiyetler böyle bir şey Allah'ta haşa. Ama Allah hayalıdır, keremlidir. Yestehye vadi babde ömül kıyamet beni Kıyamet günü diyor kardeşlerinin arasında kuluna azap etmeyi hak etse bile ceza vermekten haya eder, utanır da onlara bağışlar diyor. İstemiyor musunuz şahitlerinizi artırın? Bu yolda sizi görüntüleyenleri çoğaltın. İstemiyor musunuz şefaatçılarınız artsın? Biri de sizin için benim namaza başlasın canım ya. Mübarek bunlarda yarışa girin. Bunlar da musabakaya girin. Gösterişe girmeyin. Ama Allah için cemaat kazanalım. Allah yolunda kardeşleri artıralım. O bize yarın ahirette anamız babamız kaçarken onlar bize şefaat edecek inşallah. Şimdi dersimiz. Dersimiz hu dersimiz acayip bir şey. Hadis-i şerifte Resulullah kıyametten evvel haber verdiği sallallahu aleyhi ve sellem Efendim. Hanibni Mes'ud, İbn Mes'ud sahabenin ulularından vallahi Allah. O haber veriyor. Efendim. Başka rivayet eden kaynaklarda burada yer alıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "La <gülüyor> tequmu's Kıyamet kopmaz ne zamana kadar? Hatta yadhharu'l fuhshu Fuhuş, Türkçeleşmiş gibi çok çirkin iş demektir. En çok neye kullanılır? Zinaya kullanılır. Ve livataya kullanılır en çok. Fuhuş, belirgin hale gelmedikçe, tamamen yani, çarşı pazar durumuna geldi yani. Fuhuş, o kadar yaygınlaşacak. Ve tefahuşu, tefahuş da, çirkin muameleler, kötü huyluluklar, Huysuzluklar, çirkin sözler, çirkin fiiller yani hakikaten aman yarabbi şu son 8-10 sene, 15 sene, 80 sonrasındaki kanalların Türkiye'ye maliyeti, getirisinin yanı sıra götürüsü, haya, örf, gelenek, görenek hiçbir şey bırakma Ya bu nasıl iştir ya? O bir show programları yapıyorlarmış o efendim erkekler kızları buluşturmalar yok efendim evlerde birleştirmeler yok efendim Avrupa'dan ne varsa onların kendileri de uyduracak kadar da kafaları da çalışmıyor ancak gavurlara bakıyorlar orada ne program var aynısını ya Rabbi ya Rabbi kocaman adamlar yaşlı başlı adamlar Köpek at diyor, göbek atıyor. Ayıya göbek at derlerdi eskiden. Parayla ayık akar. Göbek atardı biz çocukken ayının peşine giderdim ben. Cık. Kaybolmuşum şuralarda. Çarşamba'da. Cık. Yani çocuğu sustu. Adam'a göbek at diyor, atıyor ona dans et diyor ediyor. O ona bilmem ne yap diyor, bilmem. Allah Allah! Bu adamın anası babası yok mu? Köylüsü yok mu? Çoluğu çocuğum. E bunu gören neden? ne der? diyor Aaa dün gece sen televizyona çıkmıştın ya. Onu der. Ne der? Televizyona çık da nasıl çıkarsan çık. Adam meşhur olmak için her şeyi yapıyor. Herif bakmış ki meşhur olayım, nasıl olayım? O olmadı meşhur olamıyor. Gitmiş zemzeme işemiş. Allah Allah. Bütün dünya halkı Allah belanı versin. Allah lanet etsin diye bütün Kabe ayağa kalkmış bunu taşlama. Bevvali çehi zemzemi lanetle anar halk işte ilerisi musratı var. Zemzem kuyusuna işi yeni diyor. Halk lanetle anılıyor anıyordu. Sen diyor bir şey yapacaksan kendini rahmetle andırma bak. Ne bozuk adamsın ya. Yani ben anılayım, ben gündeme geleyim, ben meşhur olayım, ben ekrana çıkayım diye efendim hiç bu programın seviyesi nedir? Bunun kalitesi nedir? Burada karşımak kimler çıkarılacak? Hiç onu soran yok. Görüyorsunuz değil mi? Ondan sonra birbirlerine telefon almalar, birbirlerine adresleşmeler, efendim oradan birbirini tanıştırmalar, ondan sonra efendim bir hafta onları tatile göndermeler. Allah Allah. Tatile gönderiyor diyor ki sizi tatile gönderiyoruz. Erkek kız tatile gidecek. Bir hafta. Parası bizden. Bu nasıl iştir? Bu da birinin kızıdır herhalde canım bu da. Mantar diye ki yerden bitmedi yani. Buna nasıl rıza gösterilebilir? Nasıl memnuniyetle izlenilebilir? Adam diyor ki, bir de memnun oluyor! Geçen de hiç de beğenmediğimiz bir adam yazmış ama doğru yazmış. Ben doğru sözü her yerden alırım. Çünkü hadis-i şerifte ne diyor? El hikmetu dallatu'l mu'min femineyna Doğru ilim, hikmetli söz Müminin yitidir. Kayıp eşyası gibi. Nerede bulursa alır. İlte kıtuhavle ne faal Müşriklerin ağızlarından da olsa alırsın. Baktığın gibi hikmetli bir sözdür. Dünyaya ahirete yarayan bir şey. Cık. Efendim. Mason gazetelerinin birinde yani. Yazıyor bunu. Köşe yazarı. O adam da meşhur yani. Desem size kimse sevmez ama işte bazı öyle bir antikalığı var. Doğru işlerde yazar arada. Şaşırarak mı yazıyor bilmiyorum ama Yazıyor işte. İki adam buluşmuşlar diyor. Kızlarının birbirine ne iş yaptığını soruyormuşlar, değil mi? Sizin kız okuyor mu diyor? Okuyor diyor. Öbür kız sizin kız ne diyor işte? Ya diye bizim kız diyor, zengin bir adamın sekreteri oldu. Ee, maaş maaş dolgun diyor. Efendim, aman diyor adam buna diyor öyle bir alıştı öyle bir bun susuzduramıyor diyor. Kızını anlatıyor şimdi ha? Efendim diyor. Artık diyor geceleri de gelmemeye başladı O uçakla oraya gidiyor, buraya gidiyor, sekreter yayı tutuyor. Ankara'da da bir ev tutmuşlar diyor. <gülüyor> Çok güzel diyor durum diyor falan. Allah Allah. He şurada diyor. Unutmadan soralım. Sizin kız ne iş yapıyor diyor? O da diyor vallahi bizimki diyor o nokta nokta oldu da diyor. Senin gada güzel anlatamıyorum diye ama okkalı bir köşe yazısıydı ya e şimdi bunun ne izahı var bunun ne şeyi var nikah yok bir şey yok her dakika beraberler gecede bırakmıyor bir de ev tutmuşlar e, e bunu da anlatırken zevk alaraktan kızım diyor iyi yere efendim şeyi attı posto e işte hadis-i şerife bak şimdi Fuş diyor belirgin hale gelecek. Aleni işlenecek, normalleşecek diyor. Yani efendi hazretlerimizin şu tabiri ne kadar yerinde değil mi? Çeşmeden su içmek kadar kolay oldu. Efendi hazretlerinin şu tabiri çok güzel anlatıyor halk dili bak. Çeşmeden su içsen kimse yatırgar mı? O doğrudan E5'in üstünden toplasa götürse efendim hiç ona ulan ne yapıyorsun diyen olmaz. Geçende de bizim, Allah'ım yarabbim, hoca arkadaşlar durmuşlar orada. Onlar da diyor, vaaz edecek. Ulan dedim, vaaz edeceksin de, bu medya bir çeker, ulan sakalınızdan utanın, bunlar da pazarlığa girmişler. <Gülüyor> sen hoca adamsın, ulan dedim sen. Ya adam diyor, ben Allah rızası için durdum, diyor. Birkaç bir şey anlattım, diyor. Ulan onlar dedim, bıçaklı bıçaklı seni deşer lan seni. Ya İslamiyet her yerde anlatılır. Bunun meyanesi de yok, de yok. Evvelce, hoca kardeşlerimiz Beyoğlu'nda o zaman belli yerlerdeydi. Şimdi tabi her taraf oldu. O zaman belli yerleri vardı değil mi? Efendim? Giderlerdi oralarda ama birkaç kişi birden olduğu için hep sakallı cüppeli adamlar Allah Allah bunlar da ne? yolumu şaşırtmışlar buraya gelmişler. Durun bir dakika ne var? Toplanın kardeşim iki dakika size ayet hadis okuyacağız. Öyle tesirli olanlar olurdu. Öyle tövbe edenler olurdu. O faşelik durumuna düşmüş zavallı kardeşlerimiz, bacılarımız, imanlı kardeşlerimiz. Allah hidayet etsin. Allah affetsin. Onlardan öyle ağlayanlar, öyle bize dua edin. Allah bizi kurtarsın diyenler. Çok olurdu yani. Bunları duyardık. Tabii illaki meyhanedeydik diye kafir midir? Değildir. İmanlıdır. Kim bilir ne sebeplerle düşmüştür. Allah kurtarsın demek lazımdır. Amin. Efendim. Ondan sonra Allah senin günahını affetmez demek de çok tehlikeli bir sözdür. Çünkü birisi birine vaz ediyordu. Değil mi? Devamlı bak. Yapma yapma yapma. O yine o günahı ısrar ettikçe sonunda ne dedi? Vallahi dedi Allah seni affetmeyecek. Ama çok büyük bir yemin yaptı Allah adına. Sen Allah'ın avukatı mısın? Haşa. O zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah Teala buyurdu ki, "Öyle mi? Onu affettim, seni affetmeyeceğim." Hadi bakalım. Burada kimse kimsenin adına "Seni af olmazsın" falan yorumunu yapamaz. Kimsenin sonunu da kimse bilmiyor. Bugün evliya, yarın eşkıya olabilir. Bugün en kötü yoldan yarın evliya olabilir. Bunun örnekleri çok. Onun için e, hatta bir fahişe kadın meselesini bir şey anlatıyoruz. Fahişe kadın Beni İsrail'de, eski ümmette huşla meşgul olan bir kadın ne yaptı efendim çölde? Baktı susamış bir köpek gördü. He? O köpek susuzluktan dilini dışarı çıkartmış. Ondan sonra kuyunun başına gelmiş. E, kuyudan suya çekecek. İpi organı yok. Hayvan nasıl ulaşsın suya? Öyle bir susuzluk ki aya ayağıyla toprağa eşeliyor. Kumun altı serin çıkıyor ya biraz O köpek dilini o serinle sürüyor böyle Hayvan O kadına gelmiş Örtüsünü çıkartmış Ayakkabısını çıkartmış Örtüsünü kesmiş etmiş ip yapmış Onun da ipi yok Ondan ip yapmış Ayakkabısıyla Ayakkabının aldığı kadar da olsa Ölecek insanı kurtarır yani bir yudum su Efendim o köpeği ne yapmış Su varmış e ne buyuruyor Buhari hadisi? Buhari hadisi. Gafara Allahu leha fe Allahu la. Allah o fahiş kadını diyor. Affetti bir de teşekkür etti ona diyor. Sıfırladı bir anda işte bu Allah'tır kimse kim Allah'ın avukatı değildir. Haşa. İmanlı olduktan sonra ben size ne diyorum? Günahkar Müslümanın bile nuru gökle yeri aydınlatır. Bu iman ha inandıktan sonra haram işlese de Allah Teala'nın affına kalmıştır. Maafretine usmardılmıştır. Hepimiz günahkarız. Hangimiz günahsızız? O onu yapıyorsa sen de başka günah yapıyorsun. Günahsızlık iddiasında olabilen var mıdır? Yoktur. Onun için biz burada aşağılamak manasında konuşmuyoruz. Ama helalı helal, haramı haram bilmek manasında konuşuyoruz. En azından imanımızı kurtarmak açısından bir işin günah olduğunu da bilmek lazım. Sevine sevine, övüne övüne bir de anlatmak. ''Küllü ümmeti muhafen illel mücahira ''Bütün ümmetim af olur.'' Günahını açıklayan af olmaz. Niye açıklıyorsun? İnsanları niye şahit tutuyorsun? Yani yol ortasında yapılacak iş midir? Parkta yapılacak iş midir? Veyahut efendim aleni ortamda bütün insanların arasında hele bir de ekranlara çıkıp da efendim bu şekilde kendini teşhir etmek iş midir? Oncu Resulullah ne buyurur kıyamet kopmadan fuhş belirgin hale gelir. Aleniyet kazanır kesbeleri ve neticede utanılmaz bir konuma gelir. Ne var? Bu normaldir. E şimdi efendim sevgili sevgililer günü yapıyor. Bütün kanallar bunun reklamını yapıyor. Sevgilinize ne hediye aldınız alacaksınız diyerekten çarşaf çarşaf reklamlar, dükkanlar Mağazalar ve bunun efendim indirimleri, efendim müjdeleri, şeyleri, hediyeleri dağıtılıyor. Alenen. E sevgililerin, sevgilinin manası nedir? Erkek kadının nikahsız birleşmesinin anlamı nedir? Bir erkekle bir kadın aralarında akti nikah yoksa bunların efendim bir odada kalmaları nedir? Kapalı odada kalmaları nedir? kalbettir haramdır e, e şimdi bunları bu kadar aleniyete geldi ki artık yanındakine sevgilim demekten çekinmiyor bir de senin sevgilin yok mu diyor yoksa sen utanıyorsun aa ne biçim adamsın diyor de mi yok bu duruma getirmeye başladılar durum bu böyle değil de, de ben mi uyduruyorum tefahuş, çirkin ve müstehcen konuşmalar o şovlar, o programlar o terbiyesiz konuşmalar efendim ne aile bırakır, ne çolup çocukla beraber oturulur, dinlenilir, ne insan nakledilir bir şey yahu, ne çirkin sözler ne kötü sözler, ne fiiller ne kötü fiiller bunlar belirgin hale gelecek ondan sonra ve rahim, akraba ilişkisi kesilecek. Akraba ilişkisi kesilecek. Efendim, görüşme yok. Birbirini arayıp sorma yok. Ziyaret yok. Neden? İslam'ın emir ve yasaklarına önem vermek yok. Hassasiyetler kaybolmuş. Halbuki Kur'an hassasiyeti, efendim, ayet hadis kültürü Millette, toplumda yer etmiş olsa, iz bırakmış olsa Şimdi tabii yine bizimkinde Bir İslam'ın ismi bile bu kadar fayda veriyor Yine Türkiye'de Efendim Diğer İslam ülkelerinde Avrupa'da duyulduğu kadar Ana babasını terk etmek Akraba ilişkisini kesmek duyulmuyor O kadar duyulmuyor nispeten Şimdi mesela Avrupa'da şurada burada Tamamen Hiç anası babası Kaç tane çocuğu var bir tanesi arayıp Sormaz Avrupa'da çok efendim insanlar e, çoluk çocuğunu Göremez haldedir Hiç aramaz Hiçbir kere komşuluk veya görüşme böyle bir şey yok Yine bizde bir şeyler kaldı bir eser Ama Bunu da söndürmeye çalışıyorlar Bunu da düzlemeye çalışıyorlar Halbuki Kur'an-ı Kerim okusaydılar Şu okuduğum ayeti duysaydılar Sohbetin başında okudum, Mevlamız buyuruyor Fehlan seytüm intebelleytüm. Allah size bir fırsat verirse, imkan verirse, güç verirse, yönetimde yetki verirse, bir de siz en bozgunculuk çıkarırsanız ve tukatlı var akraba ilişkilerini keserseniz, sıla-i rahmi bozarsanız ne olacak? Korku korkarım olur bunlar. Ülai kelle dine Allah. Allah kime imkan verdi de? O kişi o imkanla sığır rahim yapmadı, akrabasını arayıp sormadı. Velev mektupla, velev telefonla gelmedi, gitmedi, ulaşmadı. Bunlar var ya, Allah bunlara lanet etmiştir diyor. Cennetinden rahmetinden tard etmiştir diyor. Aslan kulaklarını savur etmiştir ve ama absarum gözlerini kör etmiştir diyor. Akraba ilişkisini kesen adamın diyor. Kalp gözü kördür. Kalp kulağı sağırdır, haktan hakikattan gafildir diyor. Kur'an tabiriyle Allah'ın lanet ettiği bir kuldur diyor. Hadis-i şerifte la edghulü cennete katıurrahim akrabasıyla bağını koparan cennete giremeyecek diyor. Giremeyecek. Namaz da kılsa. Oruç da tutsa. Efendim hacca da gitse, ömreye de gitse kardeşiyle görüşmüyor. He? Dayısıyla dargın. Teycesiyle kırgın. He? Ana babasıyla dargınlar var. En yakın akraba. Efendim. Bunlarla ilişki kesilmiş, koparılmış. Anlasın. Her sene ben ömreye gidiyorum, hacca gidiyorum, şuraya gidiyorum. buraya. Ama cennete giremeyeceğin işte. Resulullah ne buyuruyor? Akraba ilişkisini kesen cennet yüzü görmez. E bu hadisi bilse adam Değil mi aramaz mı sormaz mı halamdır teyzemdir he dayımdır amcamdır bunlar aranmaz mı ya Efendim işte hoca efendi onlar uzakta oturuyor bilet parası pahalı tutuyor şudur budur e bir telefon Ne olur Arıyorsun fuzuli adamları kaç kontür Dur dur dur dur dur dur dur. kaç kontür Ara bir dakika anneni Ara bir satır amcanı he? Ne olacak? Huzulü konuştuğunun yarısı gitmez. Ve böylece Allah'ın emirleri kırılır, yasakları işlenir. Aynen buyurduğu gibi oluyor. Kıyametin öncesi bunlar. İnne beyni deysa kat alarham Diğer hadis herifte. Kıyametin kopmasından biraz önce diyor. Akraba ilişkisi tamamen kesilecek. Kim kime dumduma olacak. Aynen. Oraya gidişat. Yani ucunu gösterdi tünele girildi yani ucunu gösterdi şu, şu gidişat ona, ona gidiyor artık bizden sonra bizim çocuklarımız torunlarımız nasıl acaba birbirinden görüşürler mi onu bilmiyoruz şimdiki durum meydanda ondan sonra ve sülmücaverati hadis-i şerifte yine kıyamet kopmadan evvel ne belirecek kötü komşuluk Kötü komşuluk, kimse kimseyi zaten tanımıyor. 20 kat, 30 kat, efendim 40 hane, 50 hane bir köy kadar bir apartman. Kim oturuyor karşıda bilen yok. Karşıki komşu açlıktan ölse, duyan yok. Efendim orada ölse, kaç gün geçse ancak koku yayılırsa, He? bu koku nereden geliyor diye kaç tane öyle efendim bir de belediyeye şikayet ediyor belediye geliyor evi açıyor aa çöpten ev bulduk bilmem ne bulduk adam ölmüş kalmış kimsenin haberi olmamış ya bunun komşusu yok mu bu dağın başında mıydı bunu kurtlar mı yedi yok etrafta dolu komşu var duyulmayacak o sonra kötü komşuluk bu kötü komşuluk Allah üstten tak tak tak tak tak tak tak rahatsız eder gece yarısı şarkıyı açar he adamın güneşini kapatır adamın havasını kapatır adamın yolunu tıkatır efendim balığı yapar kokuyu içeri salar adam balık alacak hali yok mesela fakire fukaraya kokutturur tattırmaz yaptığından hediye yollamaz he kötü komşuluk kıyametten evvel halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Cibril u bil hatta zanandu en seyerritu. Cibril aleyhisselam geldi gitti, geldi gitti. Komşu hakkı, komşu hakkı, komşu hakkı. O kadar benim üstüme geldi ki ben diyor zannettim ki yakında Cebrail aleyhisselam gelecek. Komşunun mirası komşuya düşer diyecek. Komşunun mirası komşuya düşer diyecek. O kadar diyor beklentiye girdim ki diyor nasıl ki babası ölse oğlu varis oluyor komşu ölse komşusuna mal kalacağına efendim kanaat getirecek hale geldi. O kadar komşuya önem verdi. Cibril aleyhissalatü vesselam bu insanlar bu dünya böyle efendim gelip geçiyor zannediliyor zannediliyor bu hayatlar yaşanılıyor efendim fakat hiç öyle değil arkadaşlar bu eziyetler bu cefalar bu kötü geçimler bu kötü komşuluklar insanları üzmeler efendim, eziyet etmeler o komşusundan ne eziyet çekenler vardır anlatırlar da adam saatlerce anlatır ya o neler yapmamış ya o komşu komşuya neler yapabilir yani hakikaten yapabilir Böyle mi yapmak lazım? Bak ayet var hadis var. Mevla-i ne buyuruyor? Ve bil valideyni ihsana. Ana babanıza iyi davranın. İyi muamele edin. Ve bidil kurba. Akrabanıza vel tamam Yetimlere vel mesakin fakirlere, yoksullara vel dil kurba. Yakın komşuya. Kur'an söylüyor. Yakın komşu. Eve eve bitişik, aynı apartmandaki, hepten aynı apartmandaki, tamamen yakın. Velcaridil kurba, velcaril cünüb, yan yana olan komşun, bitişik komşun, kaç eve kadar yakın komşun, ve sahibi bil bir, yol arkadaşın, ders arkadaşın, haç arkadaşın, asker arkadaşın, bu arkadaşlıkları gözetin, Hukuk var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabeden birisiyle gidiyordu bir koruluğa girdiler. Mübarek oradan bir asa yonttu efendim. Bir iki tane asa yonttu. O yanındaki arkadaşa, sah sahabesine düzgün asası verdi. Kendisi bu biraz eğri olan dalı aldı. O zat dedi ki ya Resulullah düzgün olan size daha çok yakışır bunu niye bana tercih ettiniz buyurdu ki biz bu şu kadar zamandır aynı yolda gidiyoruz bir insan bir insanla bir ufacık sohbet birliktelik ve beraberlik yaptığı zaman mutlaka onu tercih etmesi lazımdır kainatın efendisi bu sallallahu aleyhi ve sellem görüyorsun yan yana arkadaşın cemaat arkadaşın efendim, ne yoldaysa yani meşru yolların hangisinde arkadaşlığın var beraberliğin var, birlikteliğin var bunlara iyi davranın vebni sebil, yolda kalmışa yolcuya, iyi muamelede bulunun işte ayet e bu ayeti kerimeler işlese bu ayetler işletilse bunlar hayata tatbik edilse ya yaşam sahasına geçirilse bu toplumda bu sıkıntılar olur mu ya He? adam o, onu orada dövse bu buradan hiç görmemişim olalım diyor, yürü. Niye? Bir de ben köteklenmeyeyim şimdi diyor. Ondan sonra onu orada efendim soysalar, bu burada. Hiç görmedim, duymadım, bilmedim diyor. Yürü kaç! Değil mi? E Yarın senin de başına gelecek. E şimdi onu düşünmek zamanı değil. Şimdi onun başına gelmiş, sen hele sıvış diyor. Öyle mi? Durum bu. İyi davranın hakkını gözetin, güzel huylu olun. Nerede? Nerede? Nerede? Sahabe-i kiramın ahlak. Yahu geliyor bir kelle koyun kellesi. Fakir diye sahabeden birinin evine değil mi? Medne-i Münevvere döneminde bunu konuşuyoruz. Efendim o ne yapıyor? Onu yemiyor. Ne diyor? Yandaki komşu benden daha muhtaç diyor. Ona yolluyor. O diyor ki yandaki daha muhtaç, ona yolluyor. O bir kelle, bütün Medine'yi dolaşıyor, ilk sahibine geliyor. Şimdi, gönderilen adama gelmeden yolda yutarlar kelleyi. Getiren tahsildar yutar zaten. Osmanlı daha çok mu uzakta? Osmanlı zamanından bile ha hatıralarda, değil mi konuşuluyor? Dükkan, yan yana dükkanları olan komşular dükkan komşularında efendim ne diyor ben sifta yaptım diyor komşum da sifta yapmadı sen ondan alışveriş yap bunu duydunuz değil mi siz duydunuz hiç yaptınız mı böyle bir şey olur mu ya bir de adama der ki ya o çok sifta yaptı ben daha yapmadım yalan da konuşur kandırır da benim ihtiyacım var, onun ihtiyacı yok da der. Ya. Huy bozuldu. Huylar çok bozuldu. Ahlak tamamen. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve buyuruyor. İnne min eşradı kıyametin alametlerindendir en yapar'al fuhşu ve ettefahşu. Bu müstehcenlik. Fuhş dediğin zaman cimrilik de dahili. Şeytan yu'idukum el ve emrukum bil fahşah. Bütün kötü huylar. Şeytan size Fuhşu emrediyor. Oradaki ayetten maksat nedir? Zinayı emrediyor değil. Ya nedir? Fakirlikle korkutuyor, cimriliğe sevk ediyor. Zekat verme, sadaka verme, hayır yapma, enayi misin, deli misin, parayı ona buna mı yedireceksin, sana mı kaldı İslamiyeti düzeltmek? Allah sana mı muhtaç canım, Allah yedirmemişsen mi yedireceksin? Bu şekilde şeytan vesvese veriyor, şu emrediyor. O fuhştan maksat ne? Cimrilik. Çünkü Hadis-i Şerif'te de bu en büyük fuhuş efendim cimrilik. Ondan sonra da faiz. Faiz olayında Hadis-i Şerif yine ne buyuruyor. Efendim faiz, riba, Sintanyos'un şerbi 72 küsur günaha dahildir. Faiz belası 70 küsur günahın içinde yer alır. Edna hayet En aşağısı diyor anasıyla düşüp kalkması kadardır. En aşağısı diyor annesiyle cinadır hadis. İnne min en büyük faiz, en büyük bela istitale fi ırdağı bir kardeşinin namusu hakkında konuşmak, hanımına iftira etmek, kızına iftira etmek, onu rencide edecek, haysiyetini kıracak sözler söylemek. Bu da diyor en kötü faiz çeşitlerindendir. Faiz de illa parayla olan da değil yani. Bir verdim, iki aldım değil yani. Faizin denesi var. Şubeleri var, çeşitleri var. Yani zarar verme. Karşı tarafa zarar verme konusu İslam'da yasak. La darar ve la dirar. Zarar görmek de yok, zarar vermek de yok. La tazlimune ve la tuzlamon. Zulüm de yapmayacaksınız Kendinize de zulüm yaptırmayacaksınız İki tarafı da, da Mevla Teala Kulunun hakkını koruyor İşte İslam'a uyulsa Bu ayetler duyulsa Bu nasihatler dinlense ne olur Vallahi cennet nasıl oluyor Dünyada öyle olur işte Cennet hayatı burada kurulur İşte asrı saadet Müslümanlığı Cennet gibiydi değil mi O sahabenin kardeşliği nasıldı onu yeniden tesis ve sülhuluk kötü huy ahlak bozukluğu o sinir o kazap o öfke millet olmuş barut ya adam diyor ki kardeşin şuradan arabanı şuradan park etmeye çekiyor ne diyorsun can bana küy ne oldu ya giriyor ona adam ona bir şey diyor o ona talıyor en ufak bir şeyle arabayı efendim, onu sollamış olsamız ona, sen bana niye lan korna çaldın <gülüyor> iniyor aşağı kaç yerinden bıçaklamış adamı ya şu haberler şu şeyler olaylar yani şu memlekette tabi duyulanlar duyulmayanların zekatı olmaz çoğu havadisler kaçıyor Abi. ya adam kiracı kirayı ödemiyor veya eziyet ediyor. Hoca efendinin de mübarek bir dairesi var. Kira alacak. Gidiyor adamdan kira istemeye veya adamı çıkartmaya neyse. Geliyor adamı öldürüyor ya. Mübarek hoca efendi öldürdü adamı. Yakında oldu. Yani vaz adam efendi Hazretleri bağlı vaiz, hatip adamdı. Neticede yani kiracı alıyorsun başına bela. Yardım edeceksin başına bela. Bu sinir, bu öfke, bu. Huysuzluk çok kötü bir şeydir arkadaşlar. Müslüman geçimli olacak. Mü'min en innel mü'min ye elef Mü'min kanı sıcak kişidir. İnsanlara kanı kaynayan kişidir. En hayırlı insan el mü'min kelcemelil enif burnuna deve nasıl halka takılıyor burnuna halka takılan deve gibi Hadis-i şerifte buyuruyor, mü'min inkiden kade ''Otur, oturur ve in üstünü hâlâ sahredin istenâ'' ''Çök buraya çöker, kalk şuradan kalkar'' Deve nasıl? Hadis-i şerif mü'mini ona benzetiyor. Hadis-i şerif benzetiyor. Demin, hoca bize deve dedi falan. Tövbe ya Rabbi. Keşke deve gibi olsak. Bak, Resulullah diyor ki, mü'min o deve gibidir diyor. Ben o deve gibi olsam, ne isterim? Resulullah tarif ediyor bu devenin güzel huyunu, geçimliliğini, Otur otur kalk kalk. Tabii ki körü körüne taklit manasında konuşulmuyor. Yani ne var? Şurada bile arkadaşlar sohbet hukukumuz var. Beraber oturuyoruz yarım saat bir saat bir, bir buçuk saat sohbet yapıyoruz. Yani bazı insanlar barut kardeşim biraz çekil işte bana da bir yer aç tabeter beter gidiyor böyle. Efendim saf ya saflarda boşluk var. Efendim bu Nasıl olacak safların sünneti? Sık olacak, sahabenin safları nasıldı? Çivi gibi, eğer ki diyor bir adam diyor sahabenin saflarının arasına girse hiç diyor kendi eğilip kalkmasa, onların eğilip kalkmasıyla otomatikman eğilir kalkar, çivi gibi böyle. Sahabenin safları, bizim saflar nasıl? Esneme payı, oynama payı falan, <gülüyor> böyle bir saf. Şimdi adam arkadan, o hiç istemiyor biliyor musun? Yandaki ne diyor ki, geril diyor biraz. Arkadan adam almayacak, arkadaki de sünnet yerine geldi, adam oraya geçiyor. Adama bir yumruk. <gülüyor> Camide rastladım ya. Mekke'de, Medine'de bir gör. Oh, haç zamanı. İzdahım var tabi. Geliyor üstüne herif. Onlar da bir antika yani. Tabi orada da iki kişi var, tak ortası sattırıyor mübarek biraz şöyle. Endonezyalılar, Malezyalılar çok ahlaklı. Endonezya, Malezya var ya bu uzaktun. O Endonezya, Malezya... Ay bir ahlak. 120 bin kişi gelirler. Bizim 100 kişi ortalığı batırır. Onlar 120 bin kişi de çıt yok. Adam böyle yapıyor. Önceden şöyle okşu yokşu yokşu. Sen dedinsin ne oluyor? Masaj mı yapıyor benim <gülüyor> efendim? aç yol aç. Şöyle şey böyle, böyle yol açıyor. Adam anam 100 tane, 500 tane safı yarıyor böyle böyle böyle böyle. Biz o adam olsa bodozlama tok tok tok tok tok gidiyor. <gülüyor> Ulan adamın omzu ağrıyor. Öbürüne bir adam dalmış zikir yapıyor. Küüt adama vuruyorsun. Biraz dikkat et ya. Ahlak ya, ahlak ya. Yok. Mekke Medine'de de gör. Kırar geçiriler birbirini. Hacelle kafan ayrı yere giderse ayrı yere gider. <gülüyor> Hacelle Svete kırar. E bu şimdi sünnet böyle sünnet mi olarak? Müslüman'a eziyet haramdır haramdırsin. Sünnet yapacağım diye harama girdin. Görüyor musun şimdi? O kadınlar zavallı. O da onlar da ziyarete girer. Ya bu kadının buraya girmesi sevap mı şimdi ya. 40 tane erkeğin adam üstün açılır, başın açılır. Bas bas bağırıyor. Boğazın sıkışmış duvara ölecek. Bağırıyor orada ya. Ya insanlar ya, ahlaklı olun, güzel huylu olun, eziyet yapmayın Kitap, İslam kitapta kalmış. He? Yeti ale'l-nah insanların üzerine bir zaman gelecek. el kuran fi vaadi fi Kur'an bir dağda, onlar başka bir dağda. Hiç Kur'an hayatımızda mı ya? Aşağı anamızda Resulullah'ın ahlakı soru, hulukul Kur'an, ahlakı Kur'an'dı diyor. Rasulullah'a mı soruyorsun? Kurana bak, o ne yazıyorsa onu yapıyordu diyor. Kur'an ahlakı Kur'an, e Kur'an sana onu müjde eder. af ve af yolunu tut ve murbil iyilikle emret ve arızan ilcâhiliin bilmeden ederler, bilmeyen haddini bilmeyenlere dalaşma, bulaşma diyor. Mevzu çıkartma diyor Kur'an. Sen ne yapıyorsun? Bo dozlama Mevzuları açıyorsun. İta biletiyorsun. En güzeliyle davran diyor. En güzeli. Kusas. Adam sana bir tokat. Senin de ona karşı hakkın nedir? Bir tokat. Bir tokat ve ceza hüseyyetinse yetinse yetiyor mislue. Bir kötülüğün karşılığı diyor nedir? Misliyle mukabele edin. Fe afa ve Allah. Ama derse ben affediyorum. Görmemezlikten geliyorum. Sevabını ben vereceğim Allah diyor. Kimseden almayacak. Geldim ve gelsin benden alsın diyor. Yedim tokatı. Otur aşağı. Hoca adama eşek derler. Ne oldu tokat yenip oturulur mu? İki desen koyacaksın. Yok böyle bir şey kardeşim yok. Burana vurdu mu bir de buran döneceğim Vur kardeşim tamam mühim değil ya. Kur'an-ı Kerim buyurur. Adam senin diyor. Bak çocuğunu öldürdü. Adam senin çocuğunu öldürdü. Sen kan sahibisin. Kan sahibi velisin yani. Burada tabi kısas hakkın var değil mi İslam'da? Ama kısas hakkında mecbur musun? Mecbur musun? Değilsin. Kamu olarak, yani otorite ve kamu olarak o da o hakkın var. Ama sen gider dersen ki kan sahibi olarak ben bunu bağışladım. O zaman o adam öldürülür mü? Öldürülmez. İslam'da kısastan affetme imkanı vermiş mi sana? Vermiş. Peki kısas yapmadın. Bu ne oldu diyor? Kısas terk ettin. Şimdi diyor, kısası terk etmekle olmaz. Bir de iyilik yapacaksın diyor. Nasıl iyilik, iyilik yapacaksın diyor. Efendim güzeliyle muamele edeceksin diyor şimdi onun çocuğunu öldürtseydin yani katili öldürtseydin katili kısastı Kızas yapmadın af yaptın ama bir de baktın ki onun çocuğu bir yerde tehlikeye girmiş öldürülmek üzere lan bu adam zaten benim çocuğumu öldürmüş adamın çocuğu ne olursa olsun demeyeceksin diyor onun çocuğunu orada kurtardığın zaman işte en güzelini yapmış olursun diyor اِدْفَعْ بِلَّت۪ي اَحْسَنْ فَيْذَا لَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَعْوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيُّنْ حَم۪يمٌ وَلَا تَسْسَوِ الْحَسَنَ اَوْلَتْسَيْهِ İyi muamele ile kötü muamele bir olmaz. Allah indinde de kul indinde de eşit olmaz. Sen kötülüğe güzeliyle değil en güzeliyle karşılık ver. O zaman arandaki düşman olan senelerin yılların kan davalısı insanlar en yakın dost olur diyor. Ama ücreti ancak sabredenlere. Bu makamlara sabredenler kavuşturulur. Ve ma ücreti ancak hazını azim. Her hacının, her hocanın, her sakallının, her Müslümanın ağzının kaşığı değildir diyor. Büyük nasipli olan, İslam'ın ruhuna, şuuruna erenlerin nasibidir diyor Allah. Yoksa bak gözün adam, ey, çirkef, çirkef çirkef çirkef. Huysuz mücadeleler, birbirine tacizler, eziyetler. Sana bunu mu emrettiler? Rasulullah sünneti bu mu? İşte Hz. Hasan hikayesini anlatıyoruz. Bir vaat Hz. Hüseyin değil mi? Ehli beyt, Muhammed Mustafa torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Ya. Ne diyor? Adam geliyor yolda ona sövüyor, sövüyor, sövüyor, sövüyor. Müsaade etse boğacaklar adamı. Adama ne diyor biliyor musun? eğer diyor ben senin dediklerin gibiysem Allah beni affetsin yok eğer değilsem Allah seni affetsin bu kadar olur edebiyat ya bu kadar olur güzellik ya bu kadar olur medeniyet ya var mı böyle bir medeniyet ya medeniyetten bahseden canavarlarda var mı saldırıyorlar millete okumuşlar kaç mektep bitirmişler kültür mü almışlar böyle bir huy mu görmüşler Böyle mi yapıyorlar birbirlerine? Böyle mi davranıyorlar? Aydın geçinen kaydınlar. İşte İslam. Hz. Hüseyin Efendimiz, ne yapıyor? Efendim ağır misafirleri var. Devlet ricalinden, eşraftan, efendim reislerden, liderlerden sofrada bir de kölesi çorbayı getirirken döktü üstüne bütün. Tam da önemli meclis ortalık bulaştı. E i̇nsanın biraz siniri bozulur böyle şeylere. Yani bozulmaz diyemeyiz. Şimdi o köle de ayet bildiği için o zamanı köleleri şimdilerin müftülerini okutur. Köle şimdi hemen diyor el <gülüyor> gayza. Mevla diyor ki cennet hazır bekliyor kimi diyor? Takva sahiplerini. Kimdir onlar? ''Uidnetlil müttekin ellezîle mufikûne fiş serrâi vel darrâi vel kâzumine el Darlıkta da, bollukta da verenler esas noktasını okuyor tabii o. Öfkelerine hakim olanlar sinirlendikleri zaman yutanlar diyor. Tabii ayet okuyor mana vermiyor yani. Arife tarif, çemberli marif yani. Ne lüzumu var ki? O Hazreti Hasan orada. O Hazreti Hasan da bir sinirlenmiş biraz ama kazam tü diyor. Yuttum diyor. Karıştırma şenerti. Vel'hafînâ nas diyor. Köle devam ediyor. Diyor ki yuttum lan olmaz diyor. İçinde kalır diyor sonra. Affedenler, silenler diyor. Afevtü tamam dedi kapat sildik bir şey yok ya. Olmaz diyor. <gülüyor> Vallahu yuhibbul muhsinin diyor ayetin sonunda. Allah bir de iyilik edenleri sever diyor. E ne yapayım sana dedi çorbayı üstüme döktün diye. Hadi seni azat ettim falan cariyeyle de nikah ettim dedi ya. İşte adam keşke bilseydi daha dengeli dökerdi yani. Daha önce işi bitirir. İşte adam, işte İslam, işte ahlak, işte muamelat, işte kibarlık, işte nezaket, işte zarafet, işte medeniyet. Bu. Şimdikiler yamyam, yabani, vahşi ya. Okuyorlar okuyorlar okuyorlar okuyorlar çıkıyorlar. Birbirine saldırmaktan başka bir şey yok. Şu, şu, şu misallerden birini de şimdiki efendim İslam dışı çevrelerden birinden örnek verin ya. Olamaz okudukları kültür onlara bunu vermez. İşte onun için İslam kıyamet kopmadan evvel huylar bozulacak. Şimdi böyle bir e, mürüvvet böyle bir karakter böyle bir şahsiyet sahibi adam nerede çıkacak ya? Adam inadına efendim iş yapacak, mükafat alacak. Böyle bir şey olabilir Hazreti Ömer dedi, kölelerimden namaz kılanları azat ettim. Hepsi başladı namaz. Biri kılıyor, azat oldu. Öbürü kılıyor. Geldiler dediler ya Ömer bunlar seni kandırıyor ya. Dedi ben de biliyorum ama beni namazla kandırsınlar, fark etmez dedi ya. Yani içki içerek kandırmıyor ya namaz kılıyor dedi ya. Yani. Kılsın dedi ya, azat olsun. He? ahlak. O kölelerine da. Geçen hafta anlattık ha. He? Kölenin sırası geldi şama girerken ne yaptı? Sıra sende adalet. Sen çık. Ben yaya gideceğim. Ben ayak kablamı Dereye nereye geçeceğim? Reisül devlet reisi fark etmez. Onlarda ahlak var. Ama kıyametten evvel bu huylar bozluk ve şu var, kötü komşuluk belirecek insanlar yine kıyamet alametlerinden. Bu hadis-i şerifler e, birkaç e, şekilde rivat edildiği için bu da tam anlamettir. Efendim, Sûl civar, kötü komşuluk, geçimsizlik. Eş, Min eşratı saati sûl civar ve katıyatü'l erham katıyatü'l erham, akraba ilişkilerinin kopması ve en yuattâ les seyfü minel cihad Kılıç cihattan tatil edilecek. Yani cihat diye bir şey kalmayacak. E tabii ki İslam aleminin vaziyeti meydanda kendi ülkesini savunacak halde değil nerede kaldı Hz. Fatihler gibi Hz. Yavuzlar gibi kaç kıtaya efendim İslam'ı götürecek medeniyeti götürecek zulmü kaldıracak İstanbul fethedilmeden evvel ne büyük bir zulüm vardı İstanbul'un içerisinde kendi halkına he Bizans kralı Konstantinopolis ya kendi halkına yaptığı zulüm, kendi halkına yap, koyduğu vergiler, kendi halkını inim inim innetmeler değil mi? Hz. Fatih surlara dayandığı zaman da İstanbul'daki Rumlar ne dediler? Efendim Osmanlı'nın sarığını efendim, öbür papazların mezhep çatışmalarıyla İstanbul'u yağmalayan Latinlerin bilmem nelerin külahına tercih ederiz. Osmanlı sarığı görelim İstanbul'da dediler be. Tabi. Bıktırdılar, şandırdılar. Çünkü küfür düzeni, zulüm düzenidir. Bunlarda medeniyet olmaz. Sen de diyorsun ki işte Fransa çok medenidir. Almanya çok medenidir. İngiltere çok medenidir. Ondan sonra oradan onu al, buradan bunu al. Böyle bir karman orman ortaya bir şey çıksın. Ucube, garibe bir yere uymuyor. Hiçbir yere benzemiyor. E şimdi ne ortam düzeliyor, ne huzur bulunuyor, ne bir şey. Her zaten seni içten içe bölmeye çalışıyor. Oradan Kıbrıs'ı almaya çalışıyor. Buradan efendim ırkçılığı körüklüyor. Doğuda kaşıyor. Askerimizi, polisimizi şehit ettiriyor. Oradan finans sağlıyor. Öte taraftan biz onları terör örgütü kabul ediyoruz diyor. Böyle bir tiyatro, böyle bir senaryo kendi yazar kendi oynar bu millet buna nasıl kanar ben akıl sırrı ermiyor ya gözümüze bakarak da Avrupa bizim iyiliğimizi istiyor kavullar bizi modern yapmak istiyor onlar bizi medenileştirecek bu şekilde de bir safsatayla millet uyuşturuluyor uyutuluyor gidiliyor Allah uyandırsın Allah Amin. halbuki güzel ahlak İslam'da medeniyet İslam'da e tabi ki kendi vatanını koruyamayacak hale gelen bir ümmet nerede kaldı ki fetihler yapacak Nerede kaldı fatihler yetiştirecek? Nerede kaldı dünyaya hakimiyet, adalet getirecek? Kendi içinde, ailesinin içinde, en küçük toplum ailedir yani. Ailede bir düzen yok ki zaten. Balık, baştan kokmuş. Ve en ve dünya, bittin. Yine bu bahiste, hadis-i şerifte kıyamet alametlerinden biri olarak, efendim, din vesilesiyle dünya celbedilecek. Yani din alet edilecek, Din istismar edilecek. Rant nereye kaydırılacak? Dünya menfaatına kaydırılacak. İnsanlar sömürülecek. Din adına insanlara... İşte efendim Allah için, din için, şu için, bu için... Milletten paralar toplanacak. İşte efendim hizmetler yapılmayacak. İstismar edilecek. Ama tabii ki zekat... Fitre, fidye, sadaka, hayır hasene, iyiliğe teşvik... Hayra teşvik bunlar sünnet. Ve lakin, Efendim onlara kandırmak, insanlara boş kuruntular vaat etmek, insanların duygularını istişmar etmek, bu da kıyametten evvel çok zuhur edecek diyor Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi insanlar Resulullah s.a.v. .E buyurduğu gibi, yani her şey rant, her şey ticaret, haçı öyle, ömresi öyle, seyahati öyle, her şeyde efendim dini duygular sömürülerekten efendim neymiş, falan hoca efendiyle gidiyoruz. E ee? 1500 dolar. E ne olacak? Öbür turda 1000 dolar, e bizdeki hoca kaliteli hoca 1500 dolar. Bu olur mu şimdi? He? 1600 dolar. E 1000 dolara götürü işine gelirse. Efendim, hocalar alet ediliyor, veliler alet ediliyor efendim. istismar ediliyor değil mi? Niye fazla para? Ya senin hakkın ne? 1100 1100 e ne o bu hoca gelmiş diye burada misafir bir vaz edecek diye sen bunu efendim vesile edinerekten koydun millete 300 dolar fazla ya oğlum. Oldu mu şimdi bu? işte din ne yapılacak? Malzeme yapılacak. Dünya efendim çekilecek, celbedilecek. Bazı efendim kişiler bu şekilde istismar edilecek, müesseseler istismar edilecek, kurumlar istismar edilecek. Allah muhafaza neticede de işte bu kötü durumlara düşürüldük. İnşallahü Teala yeniden Müslümanlar efendim bu kıyamet alametlerini duyarak kötülerinden Allah'a sığınırlar. Efendim kötülerinden Allah'a sığınırlar, kendilerini düzeltmeye çalışırlar, insanları düzeltmeye çalışırlar. Efendim böylece Allah Teala ve Teccadiz Hazretlerinden mağfiret talep ederler ve temizlik isterler inşallah. Şeytanın en kötü işlerden fuş tabir edilen cimriliğe teşvikinden bizi muhafaza eylesin. Allah bize mağfiret vaad ediyor. Fazlını vaad ediyor. Benim yoluma verenlere, sadakayı cariye faydalı ilim dağıtanlara, yayanlara affedeceğim, çok vereceğim. Söz veriyorum buyuruyor. Şimdi şeytan da size en aylık etmeyin, vermeyin diye fakirlik tehdidi veriyor. Allah buyuruyor. Şimdi siz bir ikilemdesiniz. Rahmana inanın, şeytana küfredin inşallah. Onun dediği olmayacak. Veren mahrum olmayacak. Sadakayla hayırla kimsenin malı eksik ...olmayacak çünkü Muhammed Mustafa'yı Allah Teala yalancı... ...çıkarmayacak. Mâne kâsa mâlu Hayır yapmakla kimsenin malı eksilmemiş buyurdu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem, ben peygambere inandım, şeytana küfrettim. Veriyorum, geliyor, veriyorum, geliyor. Ben deniyorum, veriyorum, geliyor. Cüzdanım bazı kere doluyor, iki gün sonra boşalıyor. Bakıyorum yine doluyor. Siz de verin, Allah verecek. İnşallah, hiç cimriliğe kapılmayın. O yeşil kutuları görünce o cenaze arabasını son bineceğiniz arabayı hatırlayın ve gitmeden gönderin yatırımınızı faydalı ilimle İslamiyet yayılsın inşallah. Hayırlar yayılsın, şerler def olsun, mündefe olsun, münkerler efendim ortadan kalksın, iyilikler saçılsın inşallah. Allah size bu hizmeti nasip etti. Allah devam versin, sebat versin, gözden nazardan muhafaza etsin, hayırlı işler versin, Allah Teala borçlarınızı ödettirsin, alacaklarınızı tahsil ettirsin. Allah Teala hastalarınıza acil şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda ikram etsin. Allah Teala şu mübarek cemaata cennetini, cemalini lütfeylesin. Buradan dağılmadan cennet istiyoruz, Rabbim ihsan eylesin. Azabından gazabından sığınıyoruz, Rabbim muhafaza eylesin. Ya Rabbi o cennet haktır. Ya Rabbi biz ona iman ediyoruz, senden istiyoruz ya Rabbi, ona yaklaştıracak sözler nasip eyle, ameller nasip eyle. Ya Rabbi biz o cennetten, cemalden uzaklaştıracak inanç ve söz ve amellerden sana sığınıyoruz, sen bizi muhafaza eyle ya Rabbi alemin. Amin diyenlerin arca hemden azad eyle. Amin bi hurmetullaha ve yasinu selamun uleyh mursalim vel hamdluke ya Rabbel alemin. Lâ şerefin nebiye Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve âliye ve ashabî meşâfina kâfe. Ruhi ruhina amam tarikatın efendi ve mekhasem ila ruhu ve saati iddina ve ammâtina ve ammâti al-muslimin ve fatiha